On özellik ibadet nişanelerinin ilk resmi ilanı. Urve bin Zubeyr dedi ki, Rasulullah aleyhisselamı karşılamaya çıkanlar ona kavuştular. Rasulullah aleyhisselam mayetindekiler ve kendisini karşılayanlarla beraber sağ tarafına Kuba Cihetine doğru meylederek yollandı. Rasulullah mayetiyle beraber. Amr bin Avf oğullarının yurduna indi. Bu olay, Rebi'l-Evvel ayının pazartesi gününe rast gelmektedir. Ve Resulullah onların riyasetinde bulunan Gürsün bin Hidme misafir oldu. Resulullah aleyhisselam Kuba'da pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere dört gün kaldı. Ve Kuba mescidini tesis ederek onda namaz kıldı. Dipnot Buhari'nin rivayetinde bu müddet on küsür, 14 gün olarak geçmektedir. İlk cuma namazının Kuba mescidinde kılındığı rivayetini de göz önüne alırsak, Buhari'nin rivayeti daha kuvvetli olmaktadır. Bu mescit peygamberliğin gelişinden sonra takva üzerine tesis edilen ilk mescittir. Bu olay Müslümanların namaz kılabilecekleri sabit ve açık bir merkezin olmadığı, sadece tevhid nişanelerinin yapıldığı tam 13 senenin geçmesinden sonra meydana gelmiştir. Müslümanlar geçen zaman içerisinde ara sıra Kabe'de namaz kılıyorlardı. Lakin Beytullah'ı yani Kabe'yi tam 360 put çevre sarıyor ve etrafında şirkin bütün nişaneleri yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim'in de zikrettiği gibi Kuba Mescidi, takva üzerine tesis edilen bir mescitti. Bu mescide gelenler saf iman sahibi olan ve Resulullah Aleyhisselam'ın peşinden gelen ilk mümin gruptu. İman nişanelerinden başka hiçbir yere müsaade etmeyen zalim otoriteden korkmaksızın tevhidi ilan edip La ilahe illallah sancağını kaldırıyorlardı. Kuba Mescidinde kılınan namaz, İslam tarihinde işkence, korku ve şiddet dönemiyle ibadetin ihlasla ve yalnız Allah için yapıldığı dönem arasında bir dönüm noktasıdır. İlk gününden beri takva üzerine tesis edilen mescitte bulunman daha uygundur. Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. Tevbe Suresi 108. Ayet Günümüzde İslami hareketin ilk hedefi İslam devleti kurulduğu zaman tağud nişaneleri ve belirtilerinden uzak halis bir tevhid ruhunun mescitlere dönmesi ve korkusuzca hamd ile Allah'ın tenzih edilmesidir. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. Öyleyse oralarda Allah'a yalvarırken başkasını katmayın. Cin Suresi 180. Ayet Bu İslam'ın yeryüzünde yerleşip yerlerini pekiştirdiklerinde müminlere belirlemiş olduğu hedeftir. Onları biz yeryüzüne yerleştirirsek, namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emreder, kötülükten men ederler. İşlerin sonucu Allah'a aittir. Hacı Suresi 41. Ayet Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde insanlar sabah akşam onu tenzih ederler. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyar. Bunlar, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah, onların işlediklerini en güzeliyle mükafatlandırır ve lutfundan onlara fazlasıyla verir. Allah, dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Nur Suresi 36-37 Kuba'daki bu toplumu sadece Kuba halkı oluşturmuyordu. İbnül Kayyim'in dediği gibi, Amr bin tek oğullarında tekbir sözleri duydum. Müslümanlar, Resulullah'ın gelişine sevinerek tekbir getiriyorlardı. Onu karşılamaya çıktılar ve karşıladıklarında kendisini bir peygamber olarak selamladılar. Bu topluluk bütün şekilci tavırlardan uzaktı. Buhari'nin rivayetinde olduğu gibi. Karşılayanlarla kabul merasimini Ebubekir yapmış ve görüşmüştü. Resulullah aleyhisselamsa ise edip bir tarafa oturmuştu. Hatta Ensardan Resulullah Aleyhisselam'ı evvelce görmeyerek Kuba'ya hoş geldine gelenler Ebu Bekir'e selam veriyorlardı. Ta ki Resulullah Aleyhisselam'a güneş isabet edip de Ebu Bekir kendi ridasıyla Resulullah'ın üzerine gölgelik yapınca o zaman Resulullah Aleyhisselam'ı herkes tanıdı. Allah'ın bütün mahlukatının efendisi Sahabesiyle beraber sanki onlardan biriymiş gibi yaşıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ridasıyla kendisine gölge yapmadıkça tanınmıyordu. İşte yeryüzünde İslami devletin işaretleri bu yönetici kadrodadır, bu açıklıktadır, bu derece hürriyeti yaşamaktadır. Bu durum her yönetici ve sorumluya metot olmalı, kardeşleri ve askerleriyle münasebetlerini tanzim etmelidir.